Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İki haftada bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri kentimizin içinden, sokaklarımızdan, mahallemizden, gerçek yaşamdan insan öyküleriyle birlikte sizlerin huzurunda oluyor ve her programda Gerçek bir yaşam öyküsünü dinleyicilerimizle sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta yine İstanbul'dan özel bir konuğumuz var programımızda. Yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak konuğumuz Muammer Keskin. Muammer Bey hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, çok iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkürler bunun için. Sağ olun. Ve sormak istiyorum, Muammer Bey'in yaşamı... Yaşam öyküsü nerede başladı? Ne zaman başladı? Evet. Kısaca bahsedeyim ben. Ee, Lütfen. Trabzon Maçka doğumluyum. 52 yaşındayım. 11-12 yaşına kadar Trabzon şehrinde kaldım. Trabzon Maçka'da köyde mi doğdunuz? İlçe köyde, Merke, köyde, köyde doğdunuz. Nasıl köyde bir doğdu. çocukluktu? O zamanlar Maçka nasıl bir yerdi? O zaman Maçka küçük bir yerdi. Yani i̇nsanlar kendi halinde köyde kasabaya inerdi işte. Bir şeyler yapardı ağabeylerim de. Sizin aileniz neyle uğraşıyordu? Benim geçimini aile, nasıl sağlıyordu? Benim ailem amcam falan yorgancı tükkanı vardı. Yorgancı'da çalışıyordu. Kardeşlerim vardı, abilerim vardı. Onlar da İstanbul'da yorgancı tükkanlarında çalışıyordu. Kalfayetler o zamanlar. Ben de küçük okula giderdim. İlk veya ortaokulu bitirdim. Evet. Ondan sonra e, kahvelere falan giderken... E, uğradım ben kahvelere... Büyük insanlar, abiler konuşuyordur. Yorgancı mesleği şöyleydi, böyleydi. Oradan aklıma takıldı. Yorgancı yani ailenizde e, amcalarınız, aileniz, evet. abileriniz, herkes yorgancılıkla ilgileniyordu. Bizim, genellikle bizim maçkanın yüzde %70'i yorgancı. Yorgancı Hı. ve kalayetli. Orada e, herhangi fabrika falan bir şey yoktu. Millet tarımına işte. Çoğu oradan giderdi. Büyük şehirler, Ankara, İstanbul. Meslek i̇şte öğreniler. Orada çalışırlardı büyük şeylerde organcılık yapıyordum Maçka'da o dönemde. O sizin... zaman da çok meşhur yani, Popüler bir meslek. Evet. Biraz sonra bunu da e, paylaşacağız zaten dinleyicilerimizle. Siz evet. peki ilkokul okudunuz, ortaokula gittiniz. Hepsini Maçka'da okudunuz. Okullarınız evet. nasıldı? Nasıl bir öğrenciydiniz? Ya okulda e, ilkokul ve ortaokul son sınıfa kadar iyiydi ama e, akdü durumu yolmayınca okuldan soğudum yani doğrusu söylüyorum ben. Evet, peki, maddi ben durumu... okumayacağım yani. Kafamı taktım yani. Ama e, ne yapabilirim dedim. E, duyuyordum sağa sona işte. Tıraklarında bir yokancı vardı. Onun yanına gittim uğradım böyle işte. Dedim böyle böyle usta dedim ya ben dedim. Çırak olarak gelmek istiyorum. Alır mısınız beni çırak olarak? Adam işte sordu araştırdı işte. Büyük yerimizi. Aldı bizi yanına orada bir sene yakın. Yani, çırak olarak yorgancının yanına girebilmek için yorgancı sizin ailenizi, kimsiniz, kimlerdensiniz, tabii tabii, bütün bunları araştırıyorlar ya. o dönemde. Peki o dönemde çırak olmak nasıl bir şeydi? O zaman da e, çırak olmak için belli bir adama yani ki senin yanına çırak alsın. Çünkü herkes çocuk, çocuğunu vermek için çana atıyor. yani herhangi bir mesleği öğrensin diye. Elginç de kolay almazdı yani. Yani bugün insanlar meslek erbabları çırak bulamazken evet. o dönemde insanlar çocuklarını meslek öğrensin, bir iş sahibi olsun diye evet, çırak evet, evet. olarak bir yere vermek için özellikle uğraş verirlerdi. Evet, tabii tabii adama yani. lazım yani. Ne dese yani yürüyüşmek yani, yani, O, o derece. Bir, evet, evet. Peki Maçka'dan evet. siz Trabzon merkezde Ustanızı buldunuz, abi, gittiniz. Abi, Trabzon'da e, maçkada yorgancı dükkanı yoktu o zamanlar. Yani. Yorgancı dükkanı yoktu. Trabzon merkezde ustanızı bulduktan sonra dediniz ki ben sizin yanınızda çırak olmak istiyorum. Bana evet, bu mesleği abi. öğret usta. Ustanız da araştırdı kimsiniz, kimlerdensiniz, ailenizi evet. sordurdu. Sonra sizi yanına çırak olarak aldı. O da yani tanıdık biriydi. Yani bizim e, maçkaya yakın bir köyden evliydi de öyle tanıdık fasyasyonuyla onun yanına girdim ben. Sandık çıktı da öyle oldu evet, diyorsunuz. Var, var, var, var. Peki çırak olarak başladınız. Yorgancı olmaya karar verdiniz. Okulu artık bıraktınız ortaokuldan sonra. Evet. evet. Bir yorgancının Trabzon merkezde bir yorgancının yanında çıraklık nasıl başladı? Nasıl gidiyordu? Öyle, e, ben bu mesleğe heves olduğum için çıraklık başlarken e, tabii ben de biraz severek çalıştığım için usta yazdım ya ben böyle böyle usta diye bana yani Ence biraz iğne tutmasını öğretti bana da dalımlarını yaptık yorganı e, öğrenmek için. Yorgancılıkta en önemli şey herhalde ilk iğneyi nasıl tutacağınız. Tabii iğneyi nasıl tutarsın, nasıl dikiş yaparsın. Ya dedim ki ben dikmeçini biliyorum ama öyle değil dedi. Ence küçük bir yorgan bana hazırladı, onda biraz ikmal yaptım yani. Yorganı yani az elli kez söküp diktim, aynı yorganı nasıl görür öğreniyor. Göründüğü gibi kolay bir müttek değil yani. Size küçük bir yorgan veriyor ve onu 50 kez söküp dikiyorsunuz. Siz Tabii ki, onu öğrenimdi. Tabii düzgün bir şey dikmenin için. Herhangi bir bodu olmayacak, bir tarafı büyük, bir tarafı küçük olmayacak. O yüzden onda öğrendim bayağı. Ustaz dedi ki ya, bugün de bir kalfa çalışıyordu bizde, tükanda. Evet. Yani kalfa çok vardı da işte, 5-6 tane kalfa vardı. Kalfanın bir işi Samsun'a gitti, gelmedi ama gittiği sürede de tükanda yorganı yarım bıraktı yani. Tam bitmemişti yorganı. Bana Ustaz dedi ki, ya Muhammed dedi senin bu yorganı dikebilir misin? Diker miydim Ustaz'ın yani? Atla dittik dedi yorganı dedi, nasıl gidelim bunu yedi? Tabi yorgan yarıya kadar yani. Bazı bir yerlerin dikilmiş vardı. Diktim tabi. O sırada ya iyi dedi. Sen dedi bu mesleği de bayağı öğrendin dedi. Ben sana dedi sıfırdan yorgan vereyim bunu sana dik dedi. Tabi e, bunu bana söylemenin sebebi de kendine de menfaatına. Çünkü ben çırakım ama bana çırak parası veriyor ama ben kafa işi görüyorum yani. Tamam mı? O yüzden bana aşırı yorgan vermiyor. İş yapabilen, iş çıkarabilen, yorgan dikebilen tabi, bir çırak işte oluyor. Yani. Tabi tabi. Kalfa'nın bir gün Samsun'a gitmesi size aslında bir yerde evet, artık Onun sayesinde benim usta oldum yani <gülüyor> Evet çıraklıktan artık <gülüyor> Kalfa'lığa Geçişiniz evet, böylece 6 ay zarfında Kalfa oldum ben yani 6 ay zarfında Kalfa olmak mümkün değil yani En az iki sene çalışman lazım Yorguncun yanında evet. Ben ortaokul mezunu olduğu için Biraz da oradan herhalde şeysi var yani Hem diğer çıraklara göre Evet, okulu evet. bırakmış ya da ilkokul mezunu çıraklara göre siz ortaokul mezunu. Tabii, tabii o yüzden de biraz beceri var yani. Biraz daha Afiyetim. eğitim almış ve evet, evet. E, istekli de bir çırak olduğunuz için herhalde ha, hızlı aynen, öğrendiniz. 6 evet. ayda kalfa oldunuz. Kalfa oldum tabii. Peki Trabzon'da usta'nın yanında ne kadar sürdü bu e, kalfalık, kalfalık dönemi? E, Pisena zarfında benim abinizden İstanbul'da yorgancı çalışıyordu. O da Yorgancı yorgancıhane devraldı yani biri Yorgancı yorgancıhane devrediyordu askere giderken. Abim askerin yapmıştı. Yorganız devralayınca bana telefon açtı. Dedi ki gel dedi İstanbul'a dedi. Artık bir dükkanımız var İstanbul'da. Evet dükkanımız var dedi ki. Ben de işte usta böyle böyle. Usta anlaştığı gösterdi tabii. Tamam gidebilirsin dedi ya sorun yok dedi. Ben de işte otobüse bindik. Geldik İstanbul'a. Ustanızdan izin alarak geldiniz ama. Ondan rızasını alarak geldiniz. Evet evet. Peki atladınız otobüse İstanbul'a geldiniz. O yaşınıza kadar hiç İstanbul'a gelmiş miydiniz daha hiç önce? Hiç gelmedim İstanbul'a yani. Eski e, Topkapı'da aldım. Evet. Oraya geldim. Seni ağlamadık an açıyorum ki gel beni o topkapı görevlisi gel dedi beni dedim bal dedim terminalden çık topkapıdan dedim. Küçük çocuktuğumuz zaman okuyoz abi. Sabah Ankara saatine indim. Hiç kimseyi tanımıyorum Kaç yaşındaydınız de, ve sene kaçtı hatırlıyor on, musunuz? Yani 13 yaşındaydım işte 81 senesinde. 81 senesinde. Evet, Topkapı'da abinize dediniz ki beni gel topkapıdan terminalden al. Terminalden al dedim işte bekliyorum onun gelmesini. O da 1-2 saat 2 saat sonra geldi. Onu görünce rahatladım tabii biraz. Tabii. Yani, Korktunuz yani, belki İstanbul'un kalabalığından. Evet. Ya yani. İşte o da aldık geldik bakır işte. Tabii kalabalık bir şey. Görüyorsun o, orada biraz ağabeyla beraber kaldık yani. Bayağı çalıştı. Peki ha ne düşündünüz? Trabzon'dan sonra İstanbul'a gelince İstanbul'da abiniz var, yakınınız var ama ona rağmen İstanbul gibi büyük bir şehir. 81 evet. yılında. Ne hissettirdi size İstanbul? Ne düşündünüz o dönemde? Ya, zaten anladın da İstanbul şöyle böyle yani İstanbul'un da bazı semtlerine gitmek için e, tek başına e, insan çekiniyordu yani. Evet. yani kalabalık bir daha geri dönebilir miyim gelebilir miyim aynı e, gittiğim yerden e, dükkana gelebilir miyim diye biraz korku var içimde gidemezdim yani sağa sola örneğin İstanbul'a gidemedim Sirkeci falan taraflarına Beyazı'da Aksaray'a oralara gidemiyordunuz Bakırköy'de, Bakırköy'de, Bakırköy'de mi yaşıyordunuz evet Bakırköy'de abim yanına geldik ama yere gitmezdi ki. Hani aradan geçti bir sene, iki sene öyle öyle başladık. Sağzola gitmiyor. Birkaç sene boyunca Bakırköy'de, evde Bakırköy'de andım kadarıyla. Evet, evet, evet Bakırköy'deydi. Ev Bakırköy'de, e, ya, yorgancılık 8, yanında bakıyordu. 8-10 sene aynı mühitte kaldık Bakırköy'de. Evet. Dolayısıyla evli iş arasında gidip gelen, evet, evet. yorgancılıkla Aynen. uğraşan, artık kalfa olmuş, işi öğrenmiş e, ve abisiyle beraber çalışan, Trabzon'dan İstanbul'a gelmiş bir e, yorgancı olmuştunuz artık. Evet, usta, usta bu oldum. E tabi, bu zarfında az gittim geldim biraz daha çalıştım. Aminem dedi belki oğlum sana bir dükkan açalım dedi. Ben de geldim küçük çekmeci. Sen ilk küçük çekmeceye geldim. Cennet Mahallesi semtine. Orada yorgancı dükkanı açtım. Hala daha devam ediyor. Peki abinizin yanında başladınız, askere gittiniz, geldiniz, artık usta olmuştunuz. Abiniz size de ki sana da bir yorgancı dükkanı açalım ve küçük çekmece de Cennet Mahallesi'nde yorgancı dükkanınızı açtınız. Sene kaç evet. açtığınızda? O zaman e, açtığımda 88 senesiydi. 88 senesi. 88 evet. senesinden bugüne kadar. Pardon, 89'dur. 89, 89 yani. senesinden bugüne kadar. Yani baktığımızda ah, tam 30 yıldır. Evet. Tam 30'dur evet tam 30 yıl. Küçükçek Mezze'de, Cennet Mahallesi'nde yorgancılık yapıyorsunuz. Evet. Aynı yerde yavarınlık aferinde. Aynı yerdesiniz. Aynı, yerinde, aynı, aynı, semt aynı yani. semtesiniz Cennet Mahallesi'nde. Sahte değişir abi. Peki şimdi, şimdi yorgancılık dediğimizde bizim aklımızda gözümüzün önünde canlanan şey aslında Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz evet. mesleklerden bir tanesi. Belki orta yaş grubu kendi çocukluğundan hatırlar. E, mahallesinde vardır, semtinde vardır, görmüştür öyle hatırlar ama. Günümüzün çocukları artık yorgancı deyince o ne diye düşünüyorlardır muhtemelen. Ay, ee, ay. Yorgancılık nasıl bir meslek size göre? Ya, yorgancılık aslında e, çok iyi bir meslek. Çünkü ya, bir insanın e, rahat bir yaşam uykusunu sağlaması için önce yastığı pamuk yastık olması lazım. Yani bunu ya, bazı müşterilere söylüyorum. Ya Bazıları anlıyor. Bazıları da işte bayanlar olduğu için e, elle veya siligona dönüyor ama genellikle müşteriler. Yavaş yavaş anlıyor yani veya yünün diğerini. O yüzden yorgancıkanda uğrayan oluyor yani. Eskiden olmazdı ama şimdi biraz biraz başladı yani şey etmeye uğramaya. Hala yani, hala, yani, hala gelenler var. Son zamanlarda hatta arttı işlerimiz diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil evet, mi? Evet evet Biraz sağlığını düşünenler oldu. Yani arttı. Eskiden bu kadar olmuyordu. Son 3-4 sene biraz ilgi vardı. Eskiden hiç olmuyordu yani. Tam da onu soracaktım aslında yani e, endüstriyi o kadar Girdi ki hayatımızın içerisine Hazır evet. e, her şey o kadar hazır Ve fabrikasyon o kadar çoğaldı ki bu, Böyle gelip e, Yorgan siparişi verip Rengini seçip üstüne e, O dikişin modelini seçip Yaptıran insanlar e, Yoktu bir dönem Yok. önce evet, evet, yoktu, Siz evet. o dönemlerde ne yaptınız Nasıl geçindiniz Nasıl o devam etti? Ne yaptık? Birhangi, e, Bazen zararına bile e, Dayandık yani Evet. Ee, hazır yastıkı sat, satmaya başladık biz yani için, ayakta tıktırmamız için biz de ellap yorganları satmaya dikmeye başladık. Ama e, bu, bu zarfında e, bazı insanlar hastalarını da, evet. doktorlara giderdi bunlara derdi işte pamuk veya yün yaptırın. Yeni doğan bebekler doktorlara giderdi. bunlar alerji olurlardı. Alerji olmasının sebebi ise e, el yap, yün bunlar yeni doğan bebekler alerji yapıyordu. O zaman o biraz daha ilgi gösterdiler. Benim başımdan bir olay geçti. Ben size bir olay da anlayayım istedim. Lütfen buyurun. Ee, ben e, yorgan dükkanında çalışırken adam biri çocuğuna beraber geldi dükkana. Bana dedi ki yavuz dedi. Bütün doktorlara gittim ben dedi. Ya Bu çocuk dedi ki gece dedi. Uyurken dedi. Ağzı bunu öp köpürüyor dedi. Ben dedi söyledim ona ki ya bu dedim ne e, yastığı veya yorganı kullanıyor. Bana söyledi ki yün kullanıyor. Herhalde dedim bunları dedim, kullanmasın. Pamuk yorgan ve pamuk yastık kullansın. Adam ee, dedi ki usta sen dedi, bana dedi, yapar mısın dedi. Adama yaptım ben dedi Pamuk yastık kullandım. Adam 3-4 gün sana bana baktım paketlerden beraber geliyor. Allah'a dedim ya. Ne oldu ki dedim acaba dedim. Adam bana çikolata pasta Onlardan yaptı teşekkür etmeye geliyor bana. Sen beni kurtardın diye, Allah senden razı olsun diye. işte başımızdan bazı olaylar geçiyor evet. böyle. Dolayısıyla aslında sağlık açısından da uygun olan. Ya ben ee... de bunu neden öyle duydum musun Bir tane doktor vardı, o geldi bana söyledi böyle böyle. Ben e, yastık sopalarken sopa alırken dozmazlıkla yastışa şey, dedi ki oğlum dedi. Pamuktan herhangi bir şey olmaz dedi. Pamuk bitki dedi. Bunu iyice dedi beynine sok dedi bana diye. Evet. Dolayısıyla doktordan öğrendiğinizi başka bir müşterinize tavsiye ettiniz. Onu evet, da evet. çocuğunun daha sağlıklı uyumasını sağladınız böylece. Ee, yorgancılık yani günümüz şartlarında baktığınızda o zor günlerde hele hiç kimsenin artık almadığı dönemlerde bile az önce söylediğiniz gibi zararını da yaptınız ama hiç bu mesleği bırakmayı düşünmediniz mi? Vallahi dedim ya bırakmak nedeni düşündüm ama başka ne iş olabilirim? Araştırdım sağ olay herhangi bir şey yapabilir miyim diye ama Bakıyorum ki hiç anlamadığım bir iş. Nasıl yapacağız bu işi? Hepten zarar edeceğim. Dayandık işte dayanabildiğimiz kadar. Öyle idare ettik. Peki insanlar size gelen müşterileriniz genelde böyle işte e, belli bir yaş üstünde müşteriler mi? Çoluğunu çocuğunu evlendirecek, onlara düğün aynen, yapacak. Aynen öyle. Evet, ee, yani. Öyle müşteriler mi? Ne tür müşteriler geliyor, neler talep ediyorlar, neler yapıyorsunuz? Biraz evet. anlatır mısınız bize mesleğinizi? Biz de zaten kendine gelen müşteriler 50 yaş üstü müşteriler geliyor genellikle. Yani gençler çok az geliyor. Onun sebebi de kızlarına çeyiz falan yaptıranlar. Bazı yaşlı insanlar e, pamuğunu yünü teğlendirmeye çalışıyor tabii. Kıyıyor yani atmayalım masaya. Onları biz tarıyoruz, açıyoruz. Tekrar yorganlarına gidiyoruz. Onlar da memnun kalıyor. Biz de kalıyoruz. Yani eski yorganını, yastığını, içindeki evet. yünü, pamuğu atmayı kıyamayan insanlar Kıyamıyor, size getirip tekrardan getiriyor. yaptırıyorlar. Sizde tekrardan biz tarıyoruz, açıyoruz. E, tekrar yorganlarına getirip. Gitmiş elimizde veriyoruz. O da memnun kalıyor... ...biz de memnun kalıyoruz. Bu yorganlık mesleği eskiye naziren... ...geneye biraz zayıf işliyor da... ...buna da şükür yani diyelim. Evet. Peki az önce... ...bahsettiğiniz de kısaca... ...çeyiz olarak hala yorgan yaptıranlar var mı? Var, var. genellikle var. Yeni evlenen genç kızlar... ...çeyizlerine bir tane seten yorgan... ...yani modelli yorgan diktiren oluyor. Pam pamuk yastıkla diktiren oluyor... Bir de günlük kullanmak için midir yorgan diyoruz. on da diktiren oluyor. Şimdi e, eskiye nazaran eller yorgan fazla durulmuyor şu an. Evet. insanlar Ama sağlıksız e, olduğunu bize, anladılar herhalde. Anladılar. Bizim de yorgancılık mesleğinin azalmasının sebebi de şöyle. Bizim yorganlar uzun sürede yanıyor. Yani 25-30 sene aynı yorganı kullanabiliyor insanlar. Evet. O yüzden e, yorgancılık mesleği de biraz vayıf çalışıyor yani bir müşteriniz ancak 20 yıl sonra tekrar geri, yani geri de var, 20, 30 da geliyor bir daha tekrar. O yüzden e, olmuyor yani. Ben örneğe senet varisinde tek yorgancıyım doğru düz iş yok. Evet. Dolayısıyla aslında yaptığınız, ürettiğiniz şeyleri insanlar uzun yıllar kullandığı için sık sık tüketmiyorlar. Tüketmedikleri Aynen, için evet, de evet. doğaya, ekosisteme, insanlığa yani baktığınızda e, tüm bunlara zararı daha az. Çünkü e, en azından Uzun süre kullanıp sürekli yeni bir şeyler tüketmek, sürekli tüketmek üzerine kurulu değil düzen. Ee, peki bugün sizin çırağınız var mı? Yok şu anda çırağım yok benim. Zaten, Çıra çırak yetiştirdiniz ben, mi hiç? Çırak, çok çırak yetiştirdim ben çıraklarım da var da şu anda yanında çırak yok. Ya Çırakı geçse bile almam çünkü çırak. Onu ben günahına kattıramam çünkü ya ileride ben buna mesleğe üretsem bile kendini bakamazsın. Kendi şu anda bir kendini bakması için en az 3,5 dakika da para kazanması lazım İstanbul gibi bir şehrinde. Yoksa geçiremez yani. O da kazanamaz. Dolayısıyla bu yüzden çırak almıyorum diyorsunuz. Yok, Çünkü bu mesleğin aldım. geleceği yok diyorsunuz. Ya, bu meslek 10 sene sonra gider. Olmaz yani. Bir sebebi de işte böyle. kurtarmaz onu yani. Peki çıraklarım oldu dediniz geçmişte. Onlar şu anda devam ettirenler var mı? Ediyor, ediyor. Devam Ediyoruz. edenler arasında beni arıyorlar. Ama da belli bir şehirlerde. Öğneğin hani Ankara'da var, Trabzon'da var, Samsun'da var. Ya Farklı şehirlerde devam küçük, ediyorlar. Küçük, küçük şehirlerde gene yorganlık biraz daha iş yapar. Ama İstanbul gibi bir şehirde zor yapar. Çünkü çalışan bayanlar hep hazır alıyor. Atıyor makineyi yıkıyor. Yorganlara nevesimle takmıyor. Ben söylüyorum ben yani, de boşver. Ne yapıyorsun sen de? Ben de yorganı böyle kullanıyorum. Atıyor makineyi yıkıyorum diye kullanayım. kullanıyorum. Kirliyonu satarımca alırım yenisini diyor. Ancak işte böyle rahatsız hastalanacak da öyle diktiren olur. Peki yorganlar bir de gördüğüm kadarıyla e, Muammer Bey e, desen desen motif motif işte evet. onları işliyorsunuz. Orada aslında bir sanat var. Siz e, ustalığı öğrenirken herhalde bunları öğreniyorsunuz. Sonra kendiniz de mi çıkartıyorsunuz bu motifleri? Nasıl oluyor? Tabii tabii. Bazı modelleri e, Ence çektiğimiz örneğiz, daha devletim. Da Bazen kendi benim kafamda bile örnek çıkartabiliyorum, yorganciyi çekiyorum, asıyorum yani bittim bizi bittin diyoruz zana müşteriler görüyor. Benim şu anda dikerim, çatıda olduğu için bazı müşteriler görüyor. Yani dışarıdan kapattık da bakıyor yani. gelen giden müşteri bakıyor, bazılar resim çekiyor. Aadi, yine yorganciyken bu aadi. Meraklısı da var yani bu işin. Merak Yok. ediyor insanlar, ilgi gösteriyorlar i̇nsanlar, yani. Gösteriyor Peki gösteriyor ne gösteriyor. dersiniz önümüzdeki yıllarda acaba bu ilgi artar mı? Vallahi ben bazı belediye başkanlarına gidiyorum, söylüyorum diyorum ki böyle böyle diyeyim ya. Ben diyorum bütün e, ismeklerde kuş atıyorsunuz Neden diyorum e, yorgancı için kuş Ben öyle ben yardımcı olayım dedim ya ben gelemedim, kafalık yapayım yetiştireyim bazı insanları. Aa bazen öyle diyor ki ya çok iyi düşünüyorsunuz diye. Bizim aklımızda ama dönüş yok. Bir türlü sıra gelmiyor anlaşılan. Evet sıra gelmiyor. Gene de ben gidiyorum söylüyorum yani. İnşallah iyi olur bundan sonra bilemiyorum artık. Yani buna büyüklerimiz önlem alması lazım. Yani her belediye bir ismek bir kuş açsa, hem de gelecek için faydalı bir iş yani. Tabii. Hem de biz insana da bunları etmek yer yani. Peki şu anda İstanbul'da sizden başka bir yorgancı var mı? Kaç tane vardır varsa? İstanbul'da şu anda 350 tane yorgancı var. 350 tane yorgancı var evet. İstanbul'da. 81 senesinde geldiğimizde 3500 taneydi. Şu anda 3500. 300 tane anca vardır yani. Çünkü Peki. bizim odalar var yorgancı odası, oradan biliyorum yani olduğunu. Peki yani hemen hemen her semtte bir tane yorgancı vardır. Muhakkak yorgancı var. var Belki var. de yerini bilmiyoruz, farkında e, değiliz. Aynen. Sebebi de şu, bazı yerlere caddede yok ancak hemen çamuruyor. Çünkü kirası pahalı olduğu için. Arkasına girdiler, daha res sokaklara giriyor. Evet evet. Muhtemelen. Ben de caddeye girdiğim için dükanım küçük, kirada uygun olduğu için caddede duruyorum yani. Caddede durmamızın sebebi de biraz daha iş yapıyorum yani. Caddede gören daha fazla kişi oluyor, evet. daha fazla müşteriniz oluyor. Tabi tabii, onun da farkı var yani. Yorgancılar odası var dediniz. Şu an dinleyicilerimiz arasında eğer yorgan yaptırmak ben de gideyim yorgan yaptırayım diye düşünür olursa o zaman yorgancılar odasının telefonunu bulup en yakın yorgancıyı öğrenebilirler herhalde. Yorgancı yazdı mı çıkıyor zaten. Yani yorgancı yazdı mı çıkıyor? İnternetten de bulabilirler. Tabii tabii, Aynı gidi, zamanda. E, bu yorgancı her semte kayıtlıdır yani. internete çıkıyor. Evet. Cehennet mahallesinde de Muammer Ustamız var. Muammer evet. Ustaya da arzu edenler gidip yorganını yaptırabilir diyelim. Tabii. Peki Muammer Usta e, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, ne düşünüyor Muammer Usta'nın gelecekten beklentisine, ne yapmak istiyor, daha ne kadar devam eder mi istek desem ne söylersiniz bize? Ya ben şu anda 52 yaşındayım. Ben bu mesleği severek yaptığım için yapabilirim ya da yapmayacağımı düşünüyorum. Doğrusunu söyleyeyim yani. 60, 70 neyse yani yapabilirim yani. Devam. Ama edeceğiz. yapmamın sebebi de ben bu mesleği seviyorum. Hala daha seviyorum yani. Ben bu model Yorganıcını çizerken, örnek çizerken severek çiziyorum yani. İsteyerek yapıyorum ben bunu isteye. Para kazanayım kazanmayayım sorun değil. Etme parası çıksın eder. Zaten severek bir işi yaptın mı arkası gelir. Ne güzel söylediniz. Severek bir işi yaptın mı arkası gelir. Arkası gelir. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk evet. oldunuz. Yaşam öykünüzü paylaştınız. Son olarak dinleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Son olarak müşterilerime hayırlı akşamlar dilerim. Yorganıcı tikanlarına gitsinler. Pamuk yün yoldan ya da yastık yastısınma derim. Bana da ileride teşekkür ederler. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yaşam öykünüzü paylaştığınız için de ayrıca çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim bugün programda konuğumuz Muammer Ustaydı. Kendisi bir yorgancı. Yorgancı Muammer Ustayı. Muammer Keskin'i konuk aldık. Kendisi programın sonuna doğru aslında söylememiz gereken her şeyi söyledi, ifade etti. Eskiden çocukluğumuzdan, en azından ben çocukluğumdan hatırladığım mahallemizin muhakkak bir sokağında e, yorgancılar vardı ve e, o içinde huzurla uyuduğumuz, e, kafamızı yastığa sağlıkla koyduğumuz o yorganları, yastıkları yaparlardı. Ama unuttuğumuz, kenarda, köşede bıraktığımız, ilgi göstermediğimiz ve sürekli daha fazla tüket... Daha hızlı tüket anlayışıyla bize dayatılan yaşamın bir ürünü olarak hızlı ürünleri, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen yorganlara yastıklara ilgi gösterdikten sonra kendilerini unuttuğumuz bir meslek erbabıydı, bir esnaftı. Çıraklıktan, kalfalıktan yetişmiş, hayatında kendisinin içindeki tutkuyu keşfetmiş, ne yapmak istediğini bilen ve yıllardır, bugün 52 yaşında, yıllardır o tutkunun peşinden giden bir yorgancı ustası, yorgan ustası. Muammer keskin kendisi söyledi aslında. Dedi ki insanlar içindeki o tutkuyu bulsun, sevdiği şeyi bulsun. O hayat bir şekilde onu gideceği yere götürür. Yorgancılar kimse ilgi göstermediği, kimse yorgan almadığı dönemde bile o yorgancılığı çok sevdiği için yaşamını sürdürmesinin muhakkak bir yolunu buldu. Ve bugün hala mesleğini devam ettiriyor. Yeter ki içinizdeki tutkuyu bulun, yeter ki sevdiğiniz şeyi, ne yapmak istediğinizi bulun. O tutku var olduk. Doğru sürece kentin gizli öyküleri programında konuk ettiğimiz hemen hemen herkesin söylediği ve bize örnek olarak gösterdiği gibi hayat bizi muhakkak mutluluğa ve doğru yoluna doğru sürüklüyor. Muammer Keskin dediğim gibi bugün hala yorgancılık yapıyor. İstanbul'da 350 tane yorgancı olduğunu söyledi. Arka sokaklara, ara sokaklara kafamızı çevirip bakarsak herhalde onları görebiliriz. Ne dersiniz gidip herhalde onlardan Yorgan yastık yaptırmanın tekrar zamanı geldi. Unutulan o güzelim meslekleri tekrardan ayakta tutmanın zamanı geldi. Bizden bu haftalık da bu kadar. Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geliyoruz. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz, benim de anlatmak istediğim bir yaşam öyküm var derseniz, Kentin Gizli Öyküleri programının sosyal medya sayfalarından, Facebook'tan ve Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve Teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. İki hafta sonra tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.